Nasrettin Hoca. Köyün Eşeği. Yazan Ekrem Bektaş. Yöneten Mehmet Burhan Genç. Seslendirenler Nasrettin Hoca Balak Balakoğlu. Arif ve Nasrettin Hoca'nın Eşeği Ersin Sam. Nasrettin Hoca'nın Torunu Yaşar Özdemir. Hüsnü Tarık Tibet. Rüstem Tuncay Halıcıoğlu. Ses Kayıt Ali Fırat. Hadi bakalım sevgili eşeğim ola, kasamaya gidiyoruz. Yürü bakalım. Yahu gel. Gelsene yahu. Aa, sen toparlıyorsun. Nalım mı düştü yoksa? Kaldır bakayım ayağını. Yani o kadar zor mu? Tek ayağını kaldıracaksın. İkisini demedik ya. Tamam tamam tamam. Merak etme. Kasabaya gider dallarını yenileriz Biraz topallayacaksın ama ne yapalım Nalın kırılmadan önce deseydin <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam Belki söyledin de ben anlamadım Gene olan bana olacak buraya kasabaya yaya gideceğim <gülüyor> Tabi canım tabi Sen her zaman yaya gideceksin Eşekler yaya gider İnsanlar eşeğin üzerine gider Heh. Hadi bakalım, seke seke idare et kasabaya kadar. Dede şey ne diyorsun? Ne aldışmışsa onu söylüyorum. O ne diyor? Ne bileyim, kendi kendince bir şeyler geveliyor işte. Ama dedeciğim, sen anlamış gibi cevap veriyorsun ya. Canım, tecrübeye dayanarak öyle şeyler söylediğini tahmin ediyorum. Genelde eşeğe kendi tecrübesine dayanarak senin ne söylediğini tahmin ediyor. Yani ne dediğim belli olmuyor mu benim? Bana göre oluyor da. Eşek sadece tahmin ediyor galiba. Canım sen anladıktan sonra eşek zaten anlar. Yani eşek benden daha mı anlayışlı? Her konuda olmasa da nal meselesinde senden anlayışlıdır. Aa neden anlayışlı oluyormuş? Senin hiç dalın düşmedi de ondan. Zahmetini bilmezsin. Peki senin hiç nalın düştü mü? Nalın düşmedi ama dikenli yollarda çok yalın ayak yürüdüm. Nalı olmayan eşek de öyle mi yürür? Evet öyle yürür. Çenesi de senin gibi geveze olur. Eşek gevezelik yapmaz. Anırır. O da onun gevezeliğidir. Beni daha fazla oyalama ben kasabaya gidiyorum. Dede beni de kasabaya götürsene. Başka zaman götürürüm. Eşeğin alı düştüğüne göre sırtına bilemezsin Yolda çok uzun yürüyemezsin. Peki dedecim. Hadi şimdi git anneannene kasabaya gittiğimi söyle. Peki dede söylerim. Hadi bakayım. Selamun aleyküm Nasrettin hocam. Aleyküm selam Hüsnü efendi. Hocam hayrola eşeğin topallıyor. Eşeğin topallıyor çünkü lalı düşmüş Hüsnü efendi. Aa, hocam neden malına daha önce bakmadın? Yazık değil mi hayvana? Kabahati bana bulma yahu. Kabahat biraz da bizim köylüde. Neden köylüde kabahat olsun hocam? Neden olacak? Nasreddin hocanın eşeğine gelen biler giden bilen. E sen de verme hocam. Senin eşeğin köyün ortak malı mı? <gülüyor> Hayret İyi dedin de vermesen gücenirler Eşek benden kıymetli mi derler Hüsrev efendi e Verilmesine verilir ama Her şeyinde bir insafı vardır Öyle her önüne gelene verirsen Bu eşek senden gücenir Sus bozu oğlan sus Senden bir şey anlamış gibi alırma Bak hocam eşeği nasıl da azarlıyorsun Eşeği azarlayacağını? Eşeğin nalını bu hale getirenleri azarla. Hangi birini azarlayayım yahu? Kendi eşeği olan bile gelip benim eşeğimi ister. Kimse senin eşeğine acımaz hocam. Verme. İyi bari, nalını çaktırayım da öyle her önüne gelene vermeyeyim. Tabii, vermeden önce baktır, sor soruştur. Eşeğe nasıl muamele eder? Eşek kıymetinden anlar mı, anlamaz mı? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Aman Hüsnü Efendi, bu kadar araştırmaya ne gerek var? Kız mı evlendiriyoruz yahu? Alt tarafı bir ödünce eşek. <gülüyor> Öyleyse, yaya olarak kasabaya kadar yürü de, aklın başına gelsin. Ne yapalım, başa gelen çekilir. Sen başa geleni çekiyorsun da eşeğin ne suçu var he? Aaa! Aman Hüsnü Efendi, bugün sen de eşeğin avukatı kesildin. Sanki sen az mı ödün çaldın eşeğin? Aa, Ben senin eşeğine kibar, nazik davranırım. Onu yedirir, içirir, öyle iş yaptırırım. Yapma yahu! Demek onun için eşek senden dönünce ahırda dişinin geçtiğini bulursa yiyor. A aman hocam, bana iftira atma. Ha. O zaman sen de beni azarlayıp durma Azarladığım falan yok Hocam Estağfurullah. Ben hep şu eşeğe acıdığımda söylüyorum Şimdi şu topal haliyle Aa, Kasabaya nalbanta kadar nasıl gidecek Ne ha? yapayım biz baston veririz Ağır ağır gider Heh, Gitsin bakalım sana ve eşeğine Hayırlı yolculuklar sağ olasın uğurlar ola güle güle eskit bakalım dallarında pek yakıştı boza olan. Hadi bakalım yükümüzü yüklelim de köyümüzün yolunu tutalım. aleyküm hocam. Ve aleykümselam Arif Efendi. Hocam köye gidiyorsun herhalde. Evet Arif Efendi köye hocam. giderim. Eee senden bir ricam olacak. Rica ne demek Arif Efendi buyur. Sağ ol hocam. Ee, şurada benim bir çuvalım var da o mu senin eşeğe yükleyelim diyorum. Ben yarın köye döneceğim de. Bana kalsa olur derdim Arif Efendi ama senin rica benim eşeği ilgilendirir. Aa. O da ne demek hocam? Canım senin çuvalı taşıyacak olan ben değilim ki eşek taşıyacak. Aman hocam eşek laftan anlar mı? Vallahi Arif Efendi bundan sonra eşeği ilgilendiren şeylere ben karışmam. Yine de sen eşeğe bir sor. Elbet bir cevap verir o kadar da eşek değil ya. Allah Allah tuhaf yahu. Hiç böyle şey duymadım. Şşş eşek şu benim çuvalı köye götürür müsün? Yahu eşek. Şu benim çuvalı taşır mısın diyorum. Yüksek sesle sor Arif efendi. Kulakları biraz ağır işitir. Yüksek sesle mi? Tövbe tövbe. Eşek! Benim çuvalı taşır mısın? E, cevap vermiyor hocam. Eee gelmedi mi duymazlıktan gelir. Aman hocam bu bir şaka mı? Valla ben şaka yapmıyorum. Eğer eşek şaka yapıyorsa orada eşek şakası verir. Yani benim çuval kasabada mı kalacak hocam? Bu insan sağır mı? Ama Arif efendi eğer benim eşek kasabaya gelmeseydi o zaman ne yapacaktın söyler misin? O zaman başka bir yolunu bulurdun elbet hocam. E, o zaman sen o yolu bul Arif efendi. Çünkü beni eşek senin yola geleceğe benzemiyor. Etme hocam. Bu eşek halden anlamıyor ama sen halden anlarsın. Doğru o eşek halden anlamaz ama daldan çok iyi anlar. Onun için çuvalı taşıyacağını sanmam. Gönlümü kırdın hocam sana darıldım. Etme Arif efendi senin gönlün kırıldı diye hemen darıldın. Ama bizim dal kırıldı kimseye darılmadık. Hadi bakalım dozu olan. <gülüyor> seni kana seni. Adamın çuvalından kurtuldun nasıl da seni sensiz sev <gülüyor> Selamun aleyküm Nasrettin Hocam. Aleykümselam selam Hoca ben de seni arıyordum Şurada benim köye gidecek iki küfen var da Eşeği şöyle yanaştır yükleyeyim Ne kadar rahat konuşuyorsun Rüstem Ağa Sanki önceden yer ayırtmış gibi bir halim var Neden hoca? Eşeğe yük sarmak için önceden yere ayırtmak mı lazım? Hiç olmazsa sorman gerekmez mi? Belki eşeğin yükü çoktur Aman hocam senin eşek kuvvetlidir maşallah Köyü yüklese yine çeker. Yalan değil köyü yükledik yine çekti. Ama nal sağlam değilmiş o kırıldı. Kırılan nal olsun hocam. Nal dediğin nedir ki kasabada bir sürü nal band var? Evet ama gel sen onu benim eşeğe anlat. Neyine eşeğe anlatacağım hocam? Eşek laftan anlar mı? Doğru insanlar laftan anlamadığına göre eşek hiç anlamaz. İyi öyleyse küfeleri benim eve bırakırsın. Sakın dışarıda kalmasın bakarsın Yağmur yağar ıslanmasın Belki sen bu arada ne yapacaksın Mustafa Ben eşi dostu ziyaret edip Yarın eşekle geze geze köye gelirim Sen de küfeleri bugün köye götüreceğine göre Başka bir düşüncem kalmaz İyi iyi bir dakika bekle Hocam Eşeğin kulağına ne diyorsun öyle? Benim eşeğe verilmiş sözüm var da yükü taşıyıp taşımayacağını soruyorum. Aman hocam senin yaptığın şey de akıllı adamın işi mi? Eskiden değildi ama şimdi yaptığım akıllı adam işi. Gittikçe bunuyorsun galiba hocam. Ben de öyle zannediyordum da meğer gittikçe akıllı alıyormuşum. Tamam tamam Eşeği sordun ne dedi? Daha lafın bitmedi ki yarım bıraktım. Peki hocam peki tamamla. Eee Bozoğlan konuşulanları duydun ne dersin? Aa, aa, aa. Evet hocam ne dedi senin Bozoğlan? Rüstev e eşeği eşek de Nasrettin Hoca'nın eşeği katır mı dedi. Benim yüküm yeteri kadar ağır zahmet olmazsa yarın kendi küfelerini kendi getirsin dedi. Aman hoca uydurma Allah aşkına o kadar kısa anırmayla bu kadar çok laf mı söyledi? Kısa ama eşek lafı bu Az sözle çok şey anlattım İnanmam hocam sen lafı çoğalttın Ne çoğaltması Rüstem a? kısa bile kestim Lafın sonunu sana söylemeye utandım Son kısmında eşekçe şeyler etti Hocam Anladığımı göre sen benim küfelerimi götürmek istemiyorsun Aslında götürmek istemeyen boz ama Madem sen öyle anladın öyle olsun Şimdi bana müsaade Rüstem Ağa İşimi bitirip yola koyulayım Eee hey bozoğlar işte sağ salim köye geldik. Selamın aleyküm nasrettin Hoca. Ooo aleyküm selam Hüsnü Efendi. Maşallah eşeğin nalları pek güzel olmuş. Öyle Hüsnü Efendi öyle yürürken de çok güzel ses çıkarıyor. Bu sefer eşeğe az yük yüklemişsin. Kimsenin yükünü almadın galiba. Eh öyle sayılır. Eşeği olmayan bir garibin yükünü aldım. Eşeği olanın çini almadım. Beğer millet bütün yükünü bizim bozoğlara yükletirmiş. Öyle hocam öyle. Yumuşak yüzlü adamın eşeği zahmet çeker derler. Öyleyse Bozoğlan'ın üzerimde çok hakkı var. Bari bugün yemini fazla vereyim de gönlünü alayım. Belki beni affeder. Ah, <gülüyor> ah, ah, ah, ah, ah. <gülüyor>